selatü selam Aziz kardeşlerim Meyvenin meselelerinin tekmil edilmesine meydan vermeyen manilerin zevali ile inşallah yine başlanacak ki birisi soğuk birisi masonların onun kuvvetinden dehşet almalarıdır Ben bu musibette kader ilahi cihetini düşünüyorum zahmetim rahmete ihlâb eder. Evet, Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi her hadisede iki sebep var. Biri zahiridir ki insanlar ona göre hükmederler, çok defa zulmederler. Biri de hakikattır ki kader ilahi ona göre hükmeder. O aynı hadisede beşer zulmünün altında adalet eder. Mesela bir adam, yapmadığı bir sirkat ile zulmen hapse atılır. Fakat, gizli bir cinayetine binaen, kader hapsine hüküm verir. Aynı zulmü beşer içinde adalet eder. İşte bu meselemizde, elmaslar şişelerden, sıddık fedakarlar mütereddit sebatsızlardan ve halis muhlisler, bellik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var. Birisi, ehli dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüd ve ihlasla fevkalade hizmet-i diniyedir, zulmü beşer buna baktı. İkincisi, herkes kendi başına bu kutsi hizmete tam ihlas ve tam tesanüt ile tam liyakat göstermediğimizden kader dahi buna baktı. Şimdi kader ilahi aynı adalet içinde hakkımızda aynı merhamettir ki birbirine müştek kardeşleri bir meclise getirdi. Zahmetleri ibadete ve zayiatları sadakaya çevirdi. Ve yazdıkları risaleleri her taraftan nazar-ı dikkati celbetmek ve dünyanın mal ve evladı ve istirahati pek muvakkat ve geçici ve her halde bir gün onları bırakıp toprağa girecek olmasından onların yüzünden ahiretini sedelememek ve sabır ve tahammüle alışmak ve istikbaldeki ehli imana kahramanane bir numuni imtisal belki imamları olmak gibi çok cihetle aynı merhamettir. Fakat yalnız bir cihet var ki beni düşündürüyor. Nasıl bir parmak yaralansa, göz, akıl, kalp ehemmiyetli vazifelerini bırakıp onunla meşgul oluyorlar. Öyle de bu derece zarurete giren sıkıntılı hayatımız, yarasıyla kalp ve ruhumuzu kendiyle meşgul eder. Hatta dünyayı unutmak lazım olduğu bir zamanımda, o hal beni masonların meclisine getirdi onları tokatlamakla meşgul eyledi. Cenab-ı Hak bu gaflet halini de bir mücahede-i fikriye kabul etmek ihtimaliyle teselli buldu. Risale-i Nur'un kıymetli muallimi Hafız Mehmed'in kardeşi Ali Gül'ün selamını aldı. Ben hem ona hem bütün hemşehrilerine ve Sava'nın bütün ahya ve envatına binler selam ve dua ederim.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 Yani burada bize çok önemli bir ölçü hatırlatıyor Her hadisenin, hususun böyle musibetlerin arkasında kader cephesini düşünmek. Kaderin fetvası. Allah'ın takdirinde çok hikmetler, çok rahmetler, çok minayetler. Bilmediğimiz çok esrarlar var. Tabii. Hadisatın bir sebep dairesi var, bir mülk cephesi var, bir de hadisatın bir meleküt cephesi var. Mülk cephesinde zıtların cealengahıdır. İman var, küfür var, güzellik var, çirkinlik var. Hayır var, hasanet var. Cenab-ı sırrı teklife mevni dünyada bunları birbiri içinde ne yapmış, doğurmuş ama hakikat noktasında zıtların karşı karşıya gelmesi, nim kadere bakan cephesi, iyi akat not almak, numara ve not almak için geleceğe ve, ve, ve numara almak için gönderilmişiz. Şimdi aslında kat noktasında bakınca müsibetler, sıkıntılar, dehşetli hadiseler ya, insanları helak etmek için gelmez. Genellikle arındırmak içindir. Ya da ikazdır. Ya da yıkamak içindir. Ya da kurbiyet içindir. Ya da Allah'a daha fazla yakınmak içindir. Çok cihet ve cephesi var. Bu Resul Usta Hazretleri burada e, bu musibettir işte masumadın taziki tahammülü ve hizmeti bu 28 senelik hapis sürgün kaç kere 21 kere zehirlenme, kavurusun yapmadığını uzanmalar diyor bana yaptılar yaptılar nedir bunların kaderciyetiyle cephesi hususiyeti bu mektup hakikaten kendi hayatımızı tarih noktasından da fevkada önemli bazı mülk bizim dikkatimize sunmuş oluyor o konu. Meyvenin meselelerinin tekbil edilmesine meydan vermeyen manilerin zevali ile inşallah yine başlanacak ki birisi soğuk, birisi masonların olum kuvvetinden dehşet almalarıdır. Ben bu musibette kader-i düşünüyorum. Zahmetin rahmete inkılap eder. Evet, Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi her hadise de iki sebep var. Biri zahiridir ki insanlar ona göre hükmederler, çok defa zulmederler. Bir biri de hakikattır ki kader ilahi ona göre hükmeder, o aynı hadise de beşer zulmü'nün altında adalet eder. bu oluyor bir zaman yani, bir savcı böyle o anlamanın için vefat etti yani bir sahra, dost bir insanı <gülüyor> savcılar zaman zaman hapishaneye gidiyorlar teftike denetme gün hapishaneye gidiyorum. kürsü önüne çıkıyor savcı bey vallahi billahi ben o adamı öldürmedim siz bana zulmettiniz. Bağırıyor diyor. Ne kadar gidiyorsam karşıma çıkıyor. Sadece vallahi billahi ben bu adamı şey etmedim. Öldürmedim. Dümlem de vicdanım yani hakikaten biz bu adama zulm ettik yani. Şimdi ama suluk delilleri, savcı hakimliğe bakıyor. Eldeki meskaları, delilleri şahitlerin beyanlarına göre değil mi? Yani mahkeme standartları içerisinde bu adamı suçlu adamı öldürmüş. Ama adam <gülüyor> hakiki, sabriye, vallahi ben öldürme. Bana zulm ediyor, ağlıyor falan. Sonra diyor, bu Risale'deki bu düstur aklıma geldi. Yani beşer zulmeder. Kaderde adalet eder. Bu Risale'deki bu, bu düstur aklıma geldi. Bir gün diyor, kafama koydum. Şeye, hapishanemden dedim ki, bir çay yap ben geliyorum. Müdür odasına geçtim ondan sonra o şeyi daha çay alıp oturduk. çay içtik falan Pasta böyle çörek ve havai dürüm şaptı. İki kişi şey, ikimiz bakayım demiş ki bak, sadece, bak vallahi billahi cinnar sana söz veriyorum senin hakkında hiçbir icraat yapmayacağım. Sen doğru söylüyorsun. Sen muhakkak birisinin Hayatını katletti. Doğru şey. Aramızda kalsın. Yani bir Allah bilir, bir de ikimiz bileceğiz. Doğru söylüyor falan. Görev bindi, çevir bindi. Baktı ki hakikaten derneğimiz zararı gelmeyecek. Bir var da değil. İşte bunun 30 sene önce ben yani ormanda bir çobanla münakaşa ettik. Sonra onu öldürdük toprağı gördüm, üzerinde kapattım. Hiç kimse görmedi. Kimse. Ya, hiç kimse görmeden ama Allah bilir ya. O bir adamı kat etmiş. Kader hakiki milletlere bakar. 30 sene sonra adamı iftira etmişler. İftira az ama kader hakiki illete baktığı için her ceza ilmeğin cins amel mazideki hatasının karşılığını olarak dünyada çekmiş yani Bunu anlatır bana. Dedim tamam. Şimdi, yani kaderle biz etmişiz ama kader ne yapmış? Bu bir kaide. Hani eskide demişler ki e, ayarının taşa değdi mi kalibine yaptı kalbini yoklar. Ben ne yaptım ki kadere bu manada fetva fetha verdiğim şekilde insanın kendini ciddi manada mürekabe etmiş bir kayne ihsanı Evet. Mesela bir adam yapmadığı bir sirkat ile zulmen hapse atılır. hırsızlık yüzünden hapse atılır. Fakat gizli bir cinayetine binen kader dahi hapsine hüküm verir, aynı zulmü beşer içinde adalet eder. İşte bu meselemizde elmaslar, şişelerde. Şimdi, e, peki bize niye böyle şey oluyor? E, nur tarafları, dine, imana, Kur'an'a, İslam'a hizmet ediyorlar değil mi? Bizim noktaya nazarımız ne? Bu, i̇nsanların ebedi hayatını kurtulması noktasından, Allah'ın marifetini ve muhabbetini kalp veren ruhlarına yapmak, nakşe etmek. Dinin kutsiyetini tamimetmek. etmek. Neşre, Kur'an'ın Kur'an'ı, emanasını derif de etmek. Peki, Kader canibinden niye bu hapisler, efendim, sürgünler, eski zamanları gibi İslam'ın tarihine yapılan bu dehşetli zulümler, sıkıntılar, medesli yusufiyeler, hiddetler, şiddetler, dine yani, taarruzlar, yani, o melekette ezanlar susturulmuş, camiye kapatılmış, değil mi? Müslümanlara bu kadar ne yapılmış, zulüm edilmiş. Peki bunun sırrı kader cihetiyle iç işte onu burada formüle ediyor. Oku. Bu meselemizde elmaslar şişelerden ha, bir imtah. Cennet ucuz değil, cehennem uzunsuz değil. Cennet ucuz değil, cehennem uzunsuz değil. Kader ilahi bu imtihanlarla ne yapıyor? elmaslarla şişeleri birbirinden ayırıyor. Elmasla şişe birbirinden ayırıyor. Bakın, şimdi burada çok ince bir sır var. Mekke döneminde bir tane münafık yok. Ama Medine döneminde Peygamberimizin mescidinin içinde münafık Niye? Mekke dönemi meşakkat, sıkıntı, sancı, bela, müsüret. Munafıklar mikrop gibidir. Munafık soğukta ürer mi? Hı? Üremez. Yani, mikrop nerede ürer? Pislikte, rahavette, sıcaklıkta. ortam mi? ortam ısınınca, mikrop ya yapar? Büyükşetmeye başlar. Mekke döneminde bir tane munafık yoktu. Mutahan, çetin. çetin. Çetin ve zor şartların içerisinde munafık diyemez. Ama İslamiyet intişar etmiş, devlet manası teşekkür etmiş, kalpler, gönüller İslam'a meyyi olmuş, o zaman bu kısmı munafıklar o Efendim o şeyden pay almak, hisse almak, itibar kazanmak işte çeşitli veselerle geliyor. İnsanlar içerisine giriyorlar, mı? girdiler. 300 tane münafık UHU'da giderken ve surbattan ayrılıyor. 300 kişi. Demek bu sıkıntılar, bu soruncular. Enmasları şerevden ayırmak için. Yani kim halis, kim hasbi, kim ciddi, kim lakay, kim galbayı, kim Allah dinini tebliğ noktasında samimi, kim Allah dini için yanıyor, dolaşıyor. Her şeye rağmen bütün sıkıntılarda, bütün sancılarda, bütün problemlerde Allah ve Resulü, benim neyimdir ruhum gönlüm kalbim Allah dinle hizmettir manasını kim tam temessu ediyor, tam sahip çıkıyor kim lakayt ve gevşek bırakıyor İşte kader bu ciyette bizim insafsızca tabiyesi el eledir de ilgim Bu şeyde de var bakın. Bu dünyada da cari olan bir kanun. Yani. Şimdi e, bir şeyin neticesi kıymetliyse Allah küllar yolu nedir? Bu çetin Şimdi şu anda Türkiye'de ilkokul mezunu olmak bir manaya geliyor 5 kuruş etmiyor. Cık. Şimdi adam çokulti informationsine ihtiyaç var. Ya bir telefonu kaldır, ya indir de. Allah razı olsun bir tane formayla yazdı olur mu? olur yani kesten bir fakulteden bir diploma alsan, gazete gazeteye o o adamın kuru diploması olmuş kıymet kop <gülüyor> <de> kopmaz kıymet abor olmaz ama <gülüyor> doktorluk olmaz liseli biteceksin üniversite biteceksin altı sene alım tedi yol çetin oldu ama şey netice büyük olur yorulma yapar çetin olur Mısır'a şu ormanın yürü nereden evet, geçiyor? Yusuf Aleyhisselam kuyudan geçiyor. O Mansunetun Makam'da. Yani. Ta ki istat ve kabiliyetler ortaya çıksın. Yani. İşte niye en büyük belalar peygamberlere geliyor? Kalite. Faydası. İmana göre bela geliyor. İmana göre müsvet geliyor. Ta ki yapsın? Terakki etsin, tekamül isim, yükselsin. Tekamü Bu Allah'ın sünnetullah. Dağla, dağların başı sarıklı olabilir. Şiddetli. Yani, yani. Bütün bak yaylılarda bir şey var ama Bora, Fırtına, Avru Dağı'nın tepesine çıkıp Temmuz'da da yine Orada ne var? Bora var, Fırtına var. Kar var, tipi var. Ama aşağısı yaylar. Allah'ın evyaları kâmil insanlar dağ gibi. Kur'an'da bir ayet-i kerama var. Teşbih-i manaya bir kısım en tasavvufu öğretilmişler. Allah'ın evyaları ne gibi? Dağ gibidir. Onlar başlarına sarık sararlar. Yani dağların başında grut, e, izzet-i dini muhafaza ederler. Boralar, fırtılar, karlar, ruzullar onların başına ne yapar? Sumşekler patlar. Onların sebatından dolayı bahçedeki bağlardaki de şeyler diğer canlılar, onların bir metni yaşam devam eder. <gülüyor> tamam. tamam. Paratoner olmuş oluyorlar. Evet, tamam. Sıddık fedakarlar mütevzi sebatsızlardan. Kim sıddık? Kim sıddık? Kim ne kadar, kadar fedakar mütereddit ve sebatsız bunlar birbirinden ne olacak? Ayırılacak. Bunlar hakaiki misliğe. Yani Allah dinine himmetin, hâniyetin, ihlasın, fedakârlıların, gayretin, malifetin, cehdin, amelin, istikametin ne? Bütün detaylarıyla yani bunların ahiretine olacak. Açıkacak bu mane için ne yapıyor tsunami bazen şimdi Hz. Hazreti Hasan Hazreti Hasan'ı hanımı zehirledi Hz. Hüseyin Kerbalada kafasına verdi şimdi cekat noktasından bakınca Resulullahın torunu Peygamberimizin 30 sene sonra Kerva'da kafası uçuruluyor. Huzuru mu? Evet. Buna kalpler dayanır mı? Dayanmaz. Ama sır ve kader. Yani sır ve kader noktasından ya. yani İslam tarihinde öyle kâmil insanlar gelmiş ki ya. Yani 40 sene yas sahabesiyle sabah namazan kurmuşlar. 60 sene tavrısı yemeliyor. 60 sene yaslı abdestine sabah namazı, yani hiç şuyum var. Şahı Nakşibendi Hazretleri diyor ki ben kendimi bildim milani ben yatağa girdiğimi bilmiyorum. Böyle kamil insanlar bir an seyyale Allah'tan kafleti küfür gibi telaffuz etmişler. Böyle kâmil gelmiş mi gelmiş? Şimdi yarın. Hazreti Resulullah'ın torunu Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, bunların arkasında ve gerinde, gerisinde kalsın olur mu? Olmaz İnsanın vicdanı ne yapar? Rahatsız olurlar. Peygamberimizin torunu elbette bütün evlilerin önünde olması lazım? Önünde ve inerisinde olması lazım. İşte bütün evlilerin önünde olmak için de ne yapacak? Kendisini verecek. Vermiş. Hz. Aleyhisselam bir gün tur Dağına çıkarken birisi önüne çıkınca Ya Musa benim Allah'tan bir talebim var. Sen dua et Canavallık benim o duamı kabul etsin. Hz. Aleyhisselam ne istiyorsun? Ya Musa o biliyor. Ona malumdur. Musa Aleyhisselam Tur Dağına gidiyor. Elini açıyor. Ya Rabbi sana malum o kul ne istiyorsa sen ver. Ya dua et. Sayısalın geliyor bakıyor, adamın çiftliği, bağrı, bahçesini, çoluğunu, çocuğu, hepsi düzlenmiş. Yerde bir olmuş. Elini kaldırıyor tacıbe ya Rabbi, Bu konu ne isteni de bu akıbeti verdim. Yalnız o benden öyle bir makam istedi ki, o makama ibadette çıkılmaz. Ancak musibet de O müsbeti verdim. Bunun bu makamlar çok iyi sevdi. Şimdi cana bakın, Sünnetullah kanunu mu? Yani, Allah kimseye zulmede etmez. Yani, Ayırıştırıyor kim sadı, kim aspın, kim fedakar, kim elmas, kim bakır, kim kum, kim çakır, yani, kim minci, kim kazurat. ne olacak? Kader noktasından elek. Elemecek. Allahler hepimizin ahiretini muhafaz etsin. Yani mesela vayi katıklığı yapmışsa Allah mürtet olmuş, dinler çıkmış. Allah'ta yani bizim ahiretini muhafaz etsin. için din olayı temkânlardır. Yani Teakkuz Yaklaştıkça ömür yaklaşıyor daha çok korkmak, daha fazla temkin, daha fazla ce, daha fazla kaybet, daha fazla kine imanı hizmet manasında başka ideal taşımak lazım. Allah ayağımızı kaydetmasın, hem yüznem tutsun, musissin, kimeyet Allah bizi, bize, bizim nefsimize bırakmasın için peygamber buyurdu ki gider gider cennete bir karış kalır. Döner cehenneme düşer Yani gider gider cehennene bir karış kalır. Tövbe-i nasur de Allah'a döner cennete gider. Onun için son dünyasında azami temutu. Azami dikkat. Azami teyakkuz. Yani hadisat bizi ne yapıyor? O noktaya nazardan bakınca nam-ü sonsuz zulüm var. Sonsuz da ne var? Kemalat var. Sonsuz ihanet var. Fesbahilik var, adilik var, alçaklık var. de terakki ve var. Artı sonsuz, ert. Eksi sonsuz. Derece almak. Yani neredesin, ne kadarsın? İmanın, ubudiyetin, fedakarlığın, Aşkım gayretin ne? Hep bunlar şey. Yani hani bu borsalarda borsa hareketi var ya. Hatta hisse senetleri düştü yükseldi. Efendim, mark dolar şöyle bir şeydi, öyle gitti. Melekül cephesiyle de dünya akıbet namına maneviyat borsası. Hem yani de daha açık konuşayım. Mesela şimdi saat kaç dedim? Gece on bir. Şu anda Dünyada kaç milyar Müslüman var? 1.5 milyar Müslüman var. Şu anda marifette en ileri zirve yapanlar kim? Falan filan filan. Şu anda saat 11. İhlas'ta zirve kim? Fedakarlıkta zirve kim? Şefkatte zirve kim? Hamiyette zirve, zirve kim? İlimde zirve kim? Tahkikte zirve kim? İbadette zirve kim? saf haber tezdirler ki Allah'ım aynen Allah. yani, Spectre'da gitse <gülüyor> yani, rekorlar kitabı. rekorlar gitti. Allah, Allah. Birisi sormuş ya insan en çok ne zaman kazanır diye. Yani, Tezgahını. Yani, kapattı. yani ne bir şey. Bugün bir gün birisi bana soru, bir arabesik lanedik ya abi insan ne zaman çok kazanır? Baktım bana böyle ter mi işareti bir yed, ihsas ettirmek istiyor. Yani kapalı olarak. Yani abi sen teheccüd gece namazına kalkıyor musun? Kalkmıyor musun? Anladık <gülüyor> ya abi insan ne zaman çok kazanır? Ben dedim ki herkesin dükkanını kapattığı zaman o kalkar dükkanını açarsa o çok kazanır. <gülüyor> gece saat üç herkes yatıyor. Dükkanı kapalı. Sesler <gülüyor> geldi <gülüyor> dükkanına. <gülüyor> Makamı Tavsiye kora çıkmış, pol makamında. Sen kalkar, herkesin kutluluğunu kapadığı zaman sen Allah'a dua, iltice, istifa edersen sen ne yaparsan yaparsın? Kazanmışsın. Yani. Yani. Yani. Bu manada işte yakınımızı, ağzımızı, beğenmişsiz öyleleştirsin. 7 bizi ne yapıyor? Erenlerden düşünedik. Sebeplere takılmalı. Asıl Allah dinine hizmet etme ihtiyacını, himmet ve hamiyetini aleminde tutuşturmak. İnşallah evet. Allah'ın Allah'ın server kullarını, Allah'ın Allah başka Allah biz de teşkil Bunlar ne olacak? <gülüyor> Nam, temali, ne Nam, Düşüş <gülüyor> tursun, yani, anımsın, <gülüyor> Ve halis muhlisler, benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi que seja isso ele está